Ehzam suresi 33, 53, 59, Kasas suresi 23, Gafir suresi 19 ayetleriydi. Sünnetten allah takriben 31 tane delil var. Sünnetten sonra yine İslam ümmetinin alimlerinden yine deliller vereceğiz inşallah. Özellikle müteber olan 4 tane mezhep ve buna bağlı olan alimler, bütün alimler is İslam'da ihtilatın yani kadın ve erkeklerin bir arada bulunmaları kesinlikle haram olduğuna dair ittifak var. Sünnetten ise diyor ki: "ثانيا: الادله من السنه النبويه المطهره على تحريم اختلاط النساء بالرجال." Birinci delil, ed evvel حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسولنا صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها خرجه مسلم بحديثه داعي مسلمي وائتة مش رحمه الله ديركي الله سات والسلام خير النساء خير صفوف الرجال أولها Namaz esnasında cemaatle namaz kılınacağı zaman erkekler için en hayırlı saf öndeki saftır. Kadınlar için ise en şerli saf öndeki saftır. Erkekler için de en şerli saf en son olan saftır. Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi bu şekilde söz etti? Çünkü Birinci safın en hayırlı olup son safın da en şerli olduğu, olduğuna dair kadınların erkekler içerisinde veyahut da erkeklerle karışık bir şekilde e, saf edinip namaz kırmalarıdır Niçin? Çünkü birbirleriyle karışacaklar. Ve dikkat ediyorsanız e, Amerika'da Amerika'da bir cemaat var. Bu cemaatin edindiği mescitte kadın erkeklere imamlık yapıyor. Ve bu camide bu camide erkekler ile kadınlar karma karşık Yani bakıyorsun ki burada bir tane kadın var. Burada bir tane erkek. veya da üç tane kadın. İki üç tane erkek. Yani yan yana erkekler ile kadınlar yan yana saf edilmiş namaz kılıyorlar. Ve bu Kadının cuma günüydü, kadının verdiği hütbede de kadınlar ile erkekler arasında bir eşitlik olduğunu ve İslam'da hiçbir zaman ayrı olacaklarına dair hiçbir delil olmadığını ne yapıyor? iddia ediyor. Tabi orada alimler, dünya alemindeki alimler ve özellikle Amerika'da ehl ehli sünnet cemaati mensup olan alimler bu konuda epey yazı ve konuşmalar yaptılar. Bundan önce sürdüğümüz ayetler, dikkat ediyorsanız, bütün ayetlerde Allah Celle Celaluhu'nun kadınlar ile erkeklerin bir arada bulunması caiz olmadığını ispat ediyor. Ondan sonra bu hadislerde de bu şekilde göreceğiz. <gülüyor> Namaz esnasında bu konuda da bazen bakıyoruz camiye girdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki bazı şahıslar en arkada duruyor. Erken gelmesine rağmen ön saf boş olduğu halde öne gitmiyor. Ya arkada ya da ortada oturuyor namazını kılıyor. Oysa ki birinci saf için Müslümanlar ellerinden geldiği kadar yarışmaları gerekiyor. Ve biliyorsunuz birinci saf ile ikinci safta oturan ve duran Müslümanlar için melekeler istiğfar ve tesbih ediyor. <gülüyor> Burada bu hadis-i şerifte biliyorsunuz Ali Satt ve selam döneminde kadınların ve erkeklerin mescidi ayrı değildi. O zaman için Ali Satt ve sevmesi küçük olduğundan dolayı erkekler birinci saf, ikinci saf, üçüncü saf artık erkeklerin çoğunluğuna göre en arkada kadınlar namaz kılıyordu. Ali Satt ve selam birçok hadiste kadının kendi evinde namaz kılması benim arkamda, benim mescimde namaz kılmasından çok daha hayırlı olduğunu ifade ediyor. Ancak başka bir hadisinde de diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kadınlar mescide gitmek istedikleri zaman onlara engel olmayın. Bir kadın illa de ben gitmek istiyorum derse, Aleyhisselatü Vesselam ona engel olunmayacağını ne yapıyor ifade ediyor. Ancak camiye gittiği zaman, o zamanki o dönemde mesela, kadınlar en arkada kalıyorlar erkekler en önde ve özellikle o dönemlerde biliyorsunuz Müslümanlar çok fakir olduğu için elbiseleri elbiseleri altında şu anda Müslümanların giydikleri gibi işte kilot, kilotun üstünde efendim e, şarval, şarvarın üstünde fistan e, öyle yok yani demek ki o zaman için e, birçokları mesela fistan, fistanın altında kilot veya da şarval bulamıyordu dolayısıyla Müslümanlar sucuda veya da rükuğa gidecekleri zaman Elbiseler de kısa olduğu için bakarsın ki avretleri gözükebilir. Onun için Ali vesselam kadınları diyordu ki erkekler erkekler sucuttan kalkmadan kadınlar kalkmasın. Ve Mustaf Ali ve selam verdikten sonra dikkat ediyorsanız imamlar selam verince entes Selam Umin Kes Selam. Tebarek de edel celalül ikram dedikten sonra ondan sonra dönüyordu. ve vesselam bu müddeti fırsat olarak kadınlara veriyor ki kadınlar kadınlar hemen kalkıp gitsinler ve döndüğü zaman Aleyhissalatü vesselam yüzü kadınlara karşı gelmesin diye o zaman kadınlar hemen selam verir vermez tesbihi beklemeden hemen camiyi terk edip gidiyorlar. Bu ister gündüz ister gece olsun. Neden ve Vesselam bu şekilde yapıyordu ki kadınları görmesin veya da kadınlar onları görmesin. Ve Aleyhisselatü Vesselam erkeklere diyordu ki kadınlar çıkmadan siz çıkmayın. Eyi selam verdikten sonra erkekler hiçbirisi böyle hemen kalkıp gitmiyordu. Çünkü doğrusu sünnete uygun selam verildikten sonra ve Vesselam sünnete belirttiği gibi Namaz arkasındaki duaları sünnete uygun bir şekilde yapmaları, ondan sonra kalkıp gitmeleri. Ancak acil bir işi olan bir kişi varsa o zaman ne yapar? Tesbihi, yolda giderken tesbihi yapar. Yani ille de oturarak tesbihi yapacak diye bir kaide yoktur. Bu tesbihleri, selam verildikten sonra duaları ne yapar? Yürürken, bunları yine de yapabilir. Çünkü bunları yapmakta çok büyük bir sevap var. Yani o duaları baştan sona kadar sesbihlerle yapmak, ayet kürsi felak nasihası yaptıktan sonra Anis ve sellem diyor ki bunu yapan kişi diyor anasından doğduğu gibi günahlardan tertemiz olur. İşte Anis ve sen bu fırsatı bundan dolayı veriyor. Sırf kadınlar erkeklere veyahut da erkekler kadınlara karışmasın diye ve Vesselam diyor ki erkekler için en hayırlı saf birinci saf tamam mı? Ve en şerli saf da son saftır. Niçin son saf? Çünkü son saflarda son saflar kadın, kadınlar oraya yakın olduğu için hocam, o zaman Müslümanlar ellerinden geldiği kadar ne yapacaklar? Birinci, ikinci, üçüncüyü oluşturmak için birbirleriyle yarışacaklar. Hem sevap için hem de kadınlara karışmamak için. Öbür tarafta, وَخَيْرُ سُفُوْفُ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا Tamam. وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا Dikkat ediyorsanız erkekler için en hayırlı saf birincidir. Kadınlar için ise en hayırlı saf hangisidir? En sonuncu saftır. Birinci saf değil. Dolayısıyla kadınlar için en şerli saf birinci saftır. Kadınlar için. En şerli saf birinci saftır. için? Kadınlar erkeklerle karışmasın diye. Ve yotta erkekler ile kadınlar birbirinden uzak olmaları için Ali Satt ve Selam son safın hayırlığını kadınlara, erkekler için şer, kadınlar için hayırlı olduğunu söylüyor. İşte bu hadiste Müellif rahim Allah kadınların ve erkeklerin ey birbirlerine nikaha düşen kadın ve erkeklerin birbirleriyle karışık e, olmamaları için Ali Satt ve Selam bu hükmü öne sürüyor. Fedele, bu hadith al-azim diyor ''Anne tafzî sufu fil akhira ma'a fevâet acrda el-teqaddüm yedullu ana meşruiyyât bu'udul mar'atı yani rical'' Bu hadis diyor burada diyor öndeki en hayırlı safın birinci en son safın da şey erkekler için en şerli saf olduğuna dair diyor. Burada diyor kadının erkeklerden uzak veya da erkeklerin kadından uzak olduğuna dair nedir meşruiyeti gösteriyor ve enneha kullema kanet abad anhum kanet ila kadınlar erkeklerden ne kadar uzak olursa o kadar her iki cins için daha hayırlıdır ve kullema karubat minhum kanet akrab ila kadınlar ve erkekler birbirlerine yakınlaştıkça her iki cins için en şerli bir andır. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِخْتِلَاطِ شَرُّونَ İşte bu hadis, bu hadis kadınlar ile erkeklerin birbirleriyle karışık oturmaları en şerli anlar olduğunu aleyhissalatü vesselam ifade ediyor. Ve, وَالْبُعْدُ عَنْهُ خَيْرٌ Ve birbirlerinden bu her iki cinsinde birbirlerinden uzak durmaları onlar için her iki cins için de Allah katında en hayırlı an olduğunu ifade ediyor. Kalil İmam-ı Nebi ve inna faddala en al-hadirat ma'a ar-rijal min rijal Neden diyor Ali satt ve selam bu hükmü verdim? Burada diyor kadınların halbuki birinci saf Allah katında daha hayırlıdır. Neden kadınlar bu birinci saftan hayırlı bu hayırdan mahrum kalsınlar? Çünkü bu hayırlık erkekler için, kadınlar için değil. Ancak kadınlar kendi aralarında, kadınlar kendi aralarında cemaatle namaz kıldıkları zaman, o zaman aynen erkekler gibi nasıl birinci saf için yarışıyorlarsa, kadınlar kendi aralarında yine birinci saf için ne yapacak? Birinci Safa safı oluşturmak için yine birbirleriyle yarışacaklar. Ancak yer, erkekler ve kadınlar için aynı yer olursa, o zaman en hayırlı saf erkek, erkekler için birinci saftır. Kadınlar için ise en şerli saf birinci saftır. İşte burada da sırf kadınların ve erkeklerin her iki cinsin bir arada olmamaları ve bulunmamaları içindir. Ve diyor ki İmam Nevi Rahim Allah devam ediyor Ve rü'yetehum ve teallukul kalbi bihim erkekler ile kadınların kalpleri birbirleriyle mutallik olmaması için Allah Celle Celal ve Teala'sı ve Selam bu hükmü vermeye çalıştılar. Çünkü kadın ile erkek daha önceden söylediğimiz gibi yani tıpkı benzin ile ateşin veya barud ile ateşin birbirlerine her iki şeyde de birbirlerine düşman oldukları gibi bunlar karıştıkları zaman ne olacak? Hemen patlamalar veya hatta Yangın olacak burada kadınların ve erkeklerin de birbirleriyle karışmaları her iki cinsin birbirlerini birbirlerini istedikleri için ve özellikle özellikle e, kadınlar e, güzel yüze sahip iseler ve yüzleri açık ise orada erkek ne kadar namaz kılıyorsa dahi namaz esnasında bile orada kadını gördüğü zaman hemen o beğendiği veya hoşuna giden o yüzle namaz esnasında bile ne olacak? o kadınla kalbi تعلق olacak. İbadetlerde bu şekilde Ali satt ve selam kadınların ve erkeklerin birbirlerinden uzak oldukları gibi aynı zamanda namazın dışındaki anlarda da kadınların ve erkeklerin bir arada bulunmaları kesinlikle caiz değildir. Niçin? Çünkü bunlar birbirlerini gördükleri zaman devamlı o erkek o hoşuna giden kadına ne olacak? Devamlı onu hatırlayacak. O kalbi onla müteallik olacak. Veya kadın erkeğe. Çünkü erkeğin kadını beğendiği gibi kadın da erkeği beğenecektir. Çünkü her iki cinsin de birbirlerinde istedikleri bazı şeyler var. İşte bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihtilati, ay kadın ve ile, kadın ile erkeklerin bir arada bulunmalarını ne yapıyor? Haram kılıyor. İkincisi kana İmam Şoukani Allah. İmam Şoukani ay Yemen alimlerinden. İmamı biliyorsun. Biliyorsunuz Şam bölgesinden yani şu anda Suriye denilen bölgeden, İmam Şevkani de Yemen alimlerinden diyor ki قوله خير صفوف النساء آخرها إنما كان خيرها لما, لما في الوقوف في, فيه من البعد عن مخالطة الرجال. Yani neden Aleyhisselatü Selam bunu söyledi? Sırf burada kadınların erkeklere veyahut erkeklerin kadınlara veyahut da her iki cisim birbirleriyle karışmamaları için Aleyhisselatü Selam birinci son erkekler için en şerli saf, en son saf olduğunu, kadınlar için de en şerli saf birinci saf olduğunu ifade ediyor. Neden? Ki burada kadınların ve erkeklerin bir arada bulunmaması için veyahut da bulunacak olurlarsa mesela kadın des, desek ki mesela madem ki birinci saf bu kadar hayırlıdır o zaman benim de ben de bir gideyim o zaman birinci safta erkeklerle beraber saf oluşturayım. Yok. Ali Sattos'un demek istiyor, hayır diyor. Bu hayırlık erkekler içindir. Kadınlar için değildir eğer aynı yerde namaz kılıyorlarsa. Bu birinci bu hayırlık birinci safın hayırlığı erkekler için söz konusudur. Kadınlar için değil. Dolayısıyla en son en son e, saf ise kadınlar için en hayırlısı, erkekler için de en şerlisidir. Niçin? Çünkü en sonda namaz kılacak olan erkek kadınlara tamamen yakın olacağından dolayı ve burada kadınların erkekleri takip ederken veyahutta yani hareketlerini sucuda giderken, rükudan kalkarken ve burada avretleri gözkeceğinden veyahutta onlarla temas olacağından dolayı Burada Ali satt ve selam namazda bile mescitte kadınların ve erkeklerin bir arada bulunmalarını yapıyor yasaklaştırıyor. O zaman hocam bir şey yok mu? E, e, duvar yok mu aralarında? Yok. O zaman duvar yoktu. Şimdi burada tabii aslında en doğrusu da en doğrusu da duvar olmamaları. Olmamasıdır. E, çünkü biliyorsunuz mesela kadınlar ayrı bir yere namaz kıldıkları zaman özellikle bu, bu zamanda elektrik gittiği zaman bu kadınların imama tabi olurken bu kadınların erkeğin yani imamın Allahu Akbar demesini işitmeyince bu kadınlar ne yapacaklar? İmama tabi olamayacaklar. Çünkü ne zaman rüka gidecek, ne zaman rükundan kalkacak yani imamın hareketlerini takip edemeyecek. Ancak burada alimler işte kadınların ve erkeklerin birbirleriyle karışık olmamaları için bu tür duvarları koydular <gülüyor> subhanallah bunu yapmalarına rağmen bakıyorsun ki camide bu engeli koymamalarına rağmen koymalarına rağmen çıktıkları zaman bakıyorsun ki erkekler ile kadınlar şu anda bu zamanda birbirleriyle karışıyor örneğin mesc mescidi harama baktığınız zaman mescidini bebeye baktığınız zaman kadınlar bundan çıkıyor erkekler buradan çıkıyor yine karışıyorlar Oysa ki gele, ge, geleceği gibi ve Selam onun mescidinde de, Medine'de kadınlar için ayrı bir kapı koyduğu gibi erkekler için de ayrı bir kapı koyuyor. Ve burada kadınların yolu ayrı, erkeklerin yolu ayrı. Ve hatta ve Selam diyor ki kadınlar çıktıkları zaman erkeklerle karışmamaları için böyle kadınlar duvarlara sürünerek gidiyorlarmış. Sırf Burada kadınlar ve erkekler birbirlerine karışmaması için. Yani erkek geldiği zaman kadın böyle duvara yapışarak, duvara yapışarak ona yol veriyor ve onlara karışmıyor. Ve dikkat ediyorsanız geçmişte eski kadınlar yani yaşlı kadınlar özellikle köy yerlerinde erkek geldiği zaman hayasından başını öne eğerek hemen böyle kenara, duvara çekinerek erkeğe yol veriyor veyahut da erkek erkeğin, erkeğin geldiğini gördüğü zaman bakıyorsun ki belki 10-15 metre var yürümüyor orada erkek girdikten erkek geçtikten sonra ondan sonra kadın yürüyor kesmiyor. önünü kesmiyor yani erkeğin önünü kesmekten bile hayal ediyor bu eski kadınlar şimdiki kadınlar ise maalesef şiddet. Yani hatta bu mescitte bile yani e, e, Medine'de ve Mekke'de bakıyorsunuz ki kadın sen namaz kılıyorsun erkekler içerisinde kal kadın geliyor senin önünden geçiyor. Bu haremde çok oluyor. Özellikle tuhaf, tuhafa yakın olan yerlerde e, orada erkekleri ve kadınları birbirinden ayırmalarına rağmen dikkat ediyorsanız bakıyorsun namaz kılıyorsun bakıyorsun ki kadın geliyor senin önünden geçiyor sen namaz kılarken. Ve bundan önce e, hatırlıyorsanız buna değinmiştik. Ali Satt Selam diyor ki üç tane şey namazı namazı bozar. Birincisi, Aklınızda mıdır? Birincisi hayır gören kadın. Evet. İkincisi köpek. Evet. Üçüncüsü de şeytan. Şey. Eşek. Evet, eşek. Eşek. Eşek. Mühsind. Siyah köpek değil mi? He. siyah köpek. Soruyorlar ya Rasulullah diyor niçin yani siyahtan beyazdan beyaz veya beyaz beyazın siyahtan farkı nedir diyor ki çünkü iblis iblis onun şerinden Allah'a sığınırız, iblis genelde siyah köpeğin kılına girer ve burada kadın yani bu zamandaki kadın ibadet yani en önemli yerlerde ibadet esnasında hayat artık o haya o kadar kalkmış ki geliyor senin önden geçiyor ve hatta bazen tavaf esnasında bazen dikkat ediyorsanız kadınlar geliyor erkeklerle beraber namaz kılıyorlar. Orada o kadar engel olmalarına rağmen yine de bu kadınlar geliyorlar erkeklerin içinde kuruyor. Ve o da geliyor önünden geçiyor. Tabi geçmişte ileride inşallah zamanla değineceğiz. Validemiz Ayşe radıyallahu ta'ala anha yani o zamanın hanımları, ashabın hanımları tavaf esnasında birbirlerine karışmıyorlardı. Kadınlar yani kadınlar böyle mesela diyelim ki bir buradan saf edinerek tavaf ederken erkekler onlarla karışmaksızın tavaflarını yapıyor. Onun için diyor ki Validemiz Ayşe radıyallahu ta'ala anha evet. diyor erkekler bizim izamıza geldiği zaman diyor himarımızı yüzümüzün üstünde indirerek Ondan sonra tuhaf ediyorduk. Yani bu hadis-i şerifte de kadının avret olduğuna da kadının yüzü avret olduğuna dair e, annemiz Aişe radıyallahu Teala ya ne yapıyor? Burada beyan ediyor. Tabii ki yüzün avret olup olmaması alimler arasında ihtilaflıdır. Zamanla değineceğiz inşallah. Ama burada anlaşılıyor ki bu hadiste ve buna benzer hadislerde e, ashabın hanımları ve ashab Tavaf yaparken bile karışık tavaf yapmıyorlardı. Kadınlar ayrı bir saf oluşturarak tavaf yapıyorlar. Erkekler ayrı bir saf oluşturarak yani buradan diyelim ki kadınlar burada, erkekler burada. Ve o zamanda bile tavafı böyle aralarında bir duvar oluşturup ne yapmadılar? Engel koymadılar. veyahutta cidar hijab koymadılar. Şu anda yine bu şekilde. Ancak bu zamanda dikkat ediyorsanız mescitte Kadınlar ve erkekler karma karışık. Hatta bazen kalabalıktan öyle oluyor ki bakıyorsunuz ki erkek kadına arkadan yapışıyor veyahut da kadın erkeğe arkadan yapışıyor. Öyle anlar oluyor ki tamamen birbirlerine yapışıyorlar. Ve maalesef-i ahlaksız. Öyle ahlaksız erkekler ve gençler var ki çünkü onları yakalarken bunları yakalıyorlar askerler. Soruşturma yaptıkları zaman yani bunlar ne? Tuhaf yapmak için geliyorlar. Ne bir şey ve Bu Türklerden de çok yakaladılar. Daha başka cinsiyetlerden, Soğutlardan, birçok şahslar. Sırf orada affedersiniz ah, ah. E, pislik yapmak için geliyor. Orada tuhaf esnasında kadınlara sürülmek için orada bulunuyor. Ve burada animler çok düşündüler işte tuhafı, tuhafı tuhaftan bir şeyler yapmak için ama bir türlü şu ana kadar bir çözüm bulamadılar. Nasıl yapacağız diye. Hani bu karışıklıktan kurtulmak için. Ve hakikaten de Allah korusun. Bakarsın ki adam gerçekten Allah rızası için tavaf yapıyordur. Bugün bakıyorum veyahut da ömrecidir veyahut da hacıdır Ama bakıyorsun ki Allah korusun, Allah korusun, Allah korusun. O önünde gördüğü o kadın ve özellikle o kadının yüzü güzel ise o anda birbirleri sürürken bakarsın ki mahsustan bile orada, affedersiniz, kadına sürterek yani orada... İstediğini yapmak istiyor. Allah korusun, Allah korusun, Allah korusun. Ve maalesef şiddet işte bu çoğunluktadır. Bunları yakalıyorlar ve adam en son söylüyor. İşte bu söylendikten sonra alimler çok düşündüler. Ne yapalım, nasıl eden? Bir türlü buna çözüm bulamadılar ve bu şekilde devam ediyor. İşte burada yani e, İmam Navi söylediği gibi rahim Allah diyor. Erkekler kadınlardan, kadınlar da erkeklerden ne kadar uzak olursa her iki cins için o kadar hayırlıdır. Ve bundan önceki ayette gördüğünüz gibi Allah Celle erkeklere diyor ki gözlerinizi haramdan sakındırın. Kadınlara da diyor ki siz de gözlerinizi haramdan sakındırın. Yani erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere bakmaması için Allah Celle'ye ne yapıyor? Nur suresinde burada ediyor. Çünkü bu iki cinsin birbirlerinden ne kadar uzak dursalar, her iki cinsse o kadar Allah katında makbul ve hayırlıdır. İmam Şevkeni aynen e, aynen İmam Nevevi gibi Rahim Allah burada kadınların ve erkeklerin iba ibadet esnasında nasıl birbirlerinden uzak birbirleriyle karışmamaları için aleyhisselatü vesselam el vermişse, ibadetlerin dışında, e, namazın dışındaki Anlarda davaya ta zamanlarda da yine kadınların ve erkeklerin birbirlerinden uzak kalmaları en uygun ve en hayırlısıdır. Vakal kal es esin es Hint alimlerindendir, muhaddistir kendisi rahimahullah ve e, Medine'de ilim tahsil etti ve Medine'de kaldı. Sonradan tabi cinsiyet aldı ve orada vefat etti Allah rahmet etsin. Aynen İmam Nevi ile İmam e, Şevkani gibi diyor ki burada bu hadisin diyor, iki cinsin yani kadın ve erkeklerin bir arada bulunmalarının haram olup caiz olmadığını ifade ediyor. Ve burada e, Suudi Arabistan alimlerinden Muhammed bin İbrahim rahimallah diyor ki aynı şekilde diyor. Fapucul zâlîk e ıda vâga ixtilat men bab âula fayınğ al ixtilat men bab diyor ibadet esnasında ibadet esnasında diyor. Müslüman erkekler İlha yani Müslüman kadınların birbirlerinden uzak dur, dur, e, uzak durması için emrediyorsa o zaman diyor ibadetlerin dışında birbirleriyle karışmamaları çok daha evladır çok daha evladır yani namaz esnasında birbirlerinden uzak kalıp karışmamaları nasıl evla ise diyor namazın dışında ki anlarda zamanlarda vakitlerde birbirlerinden uzak durup Ey karışmamaları çok çok daha evladır ve kala yine Suudi alimlerinden ve Ebn Üthemin tabi Müslümanlar tarafından bilinen bir alim. Ve la yenbeği en yagurrana ma yed'u ileyhi ahlul şerri vel fesadi minel mukallidin lil kuffar minel dağveti ili iktilatul mar'ati bir rical diyor. Sakın sakın diyor batı ülkelerine bağlı olan layık ve liberalist düşünceli insanların diyor. Burada kadınların ve erkeklerin arasındaki eşitliği devamletiyle getirip aralarında fark olmamasını söyleyen bunlara diyor kulak vermeyin diyor. Bunlara, bunlara hiçbir zaman diyor bunlara kulak vermeyin ve onları dinlemeyin diyor. Çünkü bunlar diyor fitne ve fesadı Müslümanlar arasında ne yapmak istiyorlar? Sokmak istiyorlar. Dolayısıyla Müslüman erkekler, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar Batılı insanlara veya Batılara kuyruk olmuş laikler veyahut da liberalist düşünceli olan düşünceli olan insanlar genelde dikkat ediyorsanız hep kadın ve kadın kadınların ve erkeklerin eşitliğinden bahsediyorlar. İşte kadın hürriyeti şudur budur falan filan efendim nasıl olur da şöyle nasıl olur da böyle. Burada İmam İbn Ümeymir Rahmi sakın diyor bunlara bunlara kulak vermeyin fe inne zalike min vehy şeytan. Bu diyor şeytanın vahiyisin, vahindendir diyor. Ey şeytanın vesvesesi ve şeytanın emirleridir. Nasıl burada Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Allah'ın emir ve yasakları varsa iblisin de kendine göre ne yapıyor? Askerlerine ve ona bağlı olan kişilere emir ve yasakları vardır. Allah Celle Celaluhu emir ve yasaklarında yani Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü kullara devamlı ne yapıyor? Hayırları için Emirler yine hayırları için yasaklar koyuyor. İblis ise buradaki emir ve yasaklar tamam mı? Erkekler ve Müslüman kadınlar için her yapmış olduğu emir ve yasaklar onların nedir? Onların zararları içindir. Ama Allah ve Resulü verdiği emir ve yasaklar Müslüman erkekler ve Müslüman kadınların hayrı içindir. İblisin verdiği emir ve yasaklar Müslüman erkekler ve Müslüman kadınların zararı içindir. Dolayısıyla burada Bülent Hüseyin Rahimullah diyor ki sakın bunları dinlemeyin diyor ve bunları dinlemek de hani bazen olabilir ya bazen bakıyorsun ki kadın örtülüdür ve da erkek sakallıdır veyahut iman inançlıdır. Ya diyor ne olacak diyor yani. Kadınların erkeklerin bir arada olmasında ne, ne, ne olacak? Olsunlar diyorlar ve Türkiye'de, Mısır'da e, başörtünün kaldırılması veyahutta kadınların yüzü açılması bu bunu öne süren kimlerdir? Yine bunlar Müslüman Müslüman, Müslüman yazarlardır. Yani adam Müslümandır. Kelime-i getiriyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor ama yine de kadının yüzünün açılması veyahutta kadının efendim e, açık saçık olması, çarşafsız gezmesi, erkekler kadınlar bir arada bulunması, bulunmasının bir bulmasında bir zarar olmadığını ve bu şekilde düşünmek gericilik olduğunu diye ne yapıyor dile getiriyorlar ve makalelerinde gazetelerde dergilerde televizyonlarda şurada burada dikkat ediyorsanız bunlar her yerde haykırıyor. Kimdir bunlar Mısır'da Suriye'de Libya'da efendim Tunus'ta Cezayir'de veyahut da Pakistan'da İslam ülkelerinde bu tür şeyleri konuşan yine bunlar yani kelime-i getirip Müslümanım diyen insanlardır. Burada Allah'ın emir ve yasaklarının hakkıyla bilmedikleri için veyahut da bilip de batu ülkelerine veyahut da Yahudi ve Hristiyanlara kuyruk sallayıp onlara bağlı çalıştıkları için burada İslam ümmetini ne yapmak istiyor, bozmak istiyor. Ve diyor ki, ''Hüvellezî yüzeyyin zelike fi kulübihim'' diyor. Bu tür ihtilatı veyahut da teberrucu diyor, İblis onlara ne yapıyor? Onlara güzel gösteriyor. Ve illa şekk a, n, lümm, a, lti, kana, t, u, d, i, m, a, n, n, s, a, a, t, j, a, l, h, n, n, m, n, r, r, j, a, l, Geçmişte yani Yahudi ve Hristiyanlar ve hatta bağlı olan insanlar dikkat ediyorsanız Amerika'da George Bush döneminde okullarda kadınların kızların ve erkeklerin yani erke öğrenci erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin bir arada olmamaları için bir ara bir konuştular bunu. Ve dediler ki Amerika'da yani kızlar ile erkeklerin arası ayrı olması için yani onlara ayrı okul veya da bunlara ayrı okul veyahut da aynı okul ise yani bunların odaları ayrı olur. Bunların odaları ayrı olur. Tabii ki bunlar manevi yönden değil de yani bu haramdır, herhalde değil de ders esnasında kadınla kızların ve erkeklerin karşı oldukları zaman derslerini ne yapmıyor yapamıyorlar. Yani başarı ile götüremiyorlar veya veyahut da edemiyorlar. Niçin? Birbirleriyle birbirlerine baktıkları için ve devamlı birbirlerine aşık oldukları için ve o an için ey ders esnasında Tabii ki ne kadar Zeki bile olsa ne yapacak burada dersinden olacak Dolayısıyla burada Amarikallar o zaman için erkek öğrenciler ile kadın öğrenciler ve kız öğrencilerin birbirinden ayrı olmaları için çok bir defa dile getirdiler ve burada diyor ki müefmi Rahim Allah diyor işte geçmişte diyor bunun bayraktarlığını yapan insanlar bugün diyor adamlar pişman oluyor ve nice Amerikalı, Britanyalı ve Fransalı kadınlar e, gazetelerde ve kitap, kitap halinde oluşturdukları kitaplarda diyorlar ki yani doğrusu İslam aleminin yaptığı en doğrusudur. Ey Kadınların ve erkeklerin birbirlerinden uzak kalmaları veyahut da kadınların çarşılara dökülüp çalışmamaları en doğrusudur. Çünkü kadınlar ve erkekler ister iş esnasında olsun, ister eğitim ve öğretim esnasında olsun, ister muhasebetler esnasında olsun. Bunlar birbirlerine karıştıkları zaman mutlak manada fesat olacağını ne yapıyorlar? Tahmin ediyorlar. İşte bundan dolayı bu tür engelleri koydular. La şekke enneha el yom diyor fi veilat azima min hada'l emr. Ey bu karışıklıktan dolayı. Yetmenun al khalas minhu fe la Yetememene alçalasın bu ihtilal. ki, kadınlar ile erkekler devamlı bu eğitim ve öğretimde ayrı olsunlar ama bir türlü bundan konuda çok öyle alışmışlar ve Öyle gitmişler şu çok İslam tartışmalarımız var. Çünkü bu konuda çok fazla tartışmalarımız var. ister bu olsun çok fazla tartışmalarımız var. Çünkü bu konuda her ne kadar bazı şahıslar bunu yapmak istiyorlarsa da maalesef şiddet yapamıyorlar. Ve bundan önce hani yine dile getirmiştik. Hani diyor ya yani e, ecdadımızın bir sözü var diyor ki gerçi bazıları da bunu Ömer radıyallahu Teala şey yapıyorlar. Sömal ediyorlar ama Ömer radıyallahu Teala'nın sözü değil. Diyorlar ki bu geçmişte yani Osmanlı alimlerinden birisinin sözüdür diyor. Diyor ki Müslüman bir kişi diyor inandığı gibi yaşamazsa diyor yaşadığı gibi inanmaya başlayacak. Yani şu anda sen bu İslam alemindeki Müslümanlara de ki ya artık her her yerde kadınlar ve erkekler ayrı olsun dese ilk önce sana karşı çıkacak olan kimdir? Bu imanlı veyahutta bu Müslüman denen kişidir. Nasıl olur da siz bu bu bu cinsleri birbirinden ayırıyorsunuz? Bak şu anda söylediği Arabistan'da maalesef değil. şu anda Erkekleri ve kadınları birbirleriyle ne yapıyorlar? Laikler ve liberalistler birbirleriyle karıştırmaya çalışıyorlar. Geçmişte burada Söyde Arabistan'da parklar ayrıydı. Kadınların parkı ayrıydı, erkeklerin parkı ayrıydı. Bunlar ayrı bir yerde parkları var, bunlar ayrı bir yerde parkları var. Şu anda bütün parklar karıştırıldı. Şu anda kadınlar ve erkekler bütün parklarda karışık oturuyorlar aileler. Dolayısıyla aileler içerisinde gençler de var. Ve şu anda parklarda nefesatlar oluyor. Bu Söyde Arabistan'da böyle bir şey kimse bilmiyordu. Ve şu anda yani birçok Müslümanlığın yani çoğunlukta bunu kerhen veyahut da mekruh görmelerine rağmen ne yapıyorlar? Bakıyorsun ki kadınlar nasıl yani biz hiç hava almayacak mıyız, hiç gitmeyecek miyiz falan filan diye bakıyorsun ki kerhen adam çoluk çocuğunu bu tür parklara götürüyor. Ve bizim Türk Müslümanlar da bunu bir fırsat olarak bilerek şu anda bu Müslümanlar yani şeriatçı olan denen Müslümanlar bile çoluk çocuğuyla bu tür parklara Riyad'da gidip ve karmakarış oturuyorlar. Düşünün Allah rızası için bu aileler bu parka gittikleri zaman kadınların erkeğe ve o erkeklerin kadınlara baktığı zaman ne için bakar? Ne için bakacak yani? Kadının erkekten ve erkeğin, erkeğin kadından istediği şeyden dolayı. Ve dolayısıyla birbirleriyle akraba bile veya aynı hepsi Türk mesela bu daha önceden bu adam onun kızını veya bu adam bunun karısını görmeyince veya bu kadın o erkeği bu erkeği buna görmeyince sonra gördükten sonra bakarsın ki bazı hareketlerinden dolayı o kadının o erkekle o erkeğe karşı kalbi muallak olur veya o erkeğin kadına karşı kalbi muallak olur olabilir. Konuşmasından, gülüşünden, hareketlerinden, şu yından derken ondan sonra Allah korusun bakıyorsun ki Neler oluyor ve nice burada erkekler, kızları veyahut da kızlar erkeklere, gençlere muvafakat ederek birbirlerini kaçırıyorlar. Gidiyor mesela baba, oğlu için kızı istiyor, vermiyorlar mesela, munasif görmüyorlar o da şudur budur derken daha önceden bunlar patta görüştükleri için ondan sonra birbirleriyle rakamlarını birbirlerine veriyorlar, telefonlaşıyorlar. Ondan sonra vermeyince ne yapıyor? Ondan sonra alıyor, kaçırıyor. Bunun sebebi nedir? İşte bu se, bunun sebebi bu ihtilattır. Bunlar birbirlerini görmüşler ve onun şekilde bu tür şeyler oluyor. Karışık olan okullarda, eğitim ve öğretim yerlerde ve münasebetlerde birbirlerini gören gençlerde ne oluyor okullarda? O oğlan bu kızı seviyor, bu kız bu oğlanı seviyor. Devlet dairelerinde karışık olan erkekler ve kadınlar, bazen kadın evlidir, erkek de evlidir ama buna rağmen bakıyorsun ki burada her iki cins birbirlerinden hoşlukla hoşlandıkları için birbirlerini seviyorlar, aşık oluyorlar. Herkesi de evli olmasına rağmen ve fırsatı kolladıkları an bakıyorsun ki Allah korusun zina yapıyorlar. Yani nice yerlerde böyle birçok yerlerde devlet dairelerinde veyahut da devlet dairelerinde tuvaletlerinde bazı ahlaksız erkek ve kadınlar birbirleriyle zina ettikleri üzerinde ne yapıyorlar? Yakalıyorlar. Sebebi nedir? Sebebi işte bu ihtilattır. Ha, o zaman İslam ümmeti için yani her cinsi, iki cinsi için kadın ve erkekler için Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar birbirlerinden ne kadar uzak olsalar o kadar iyidir. Eğer bunun faydası var olsaydı niçin Allah Celle Celaluhu veya ve Vesselam namaz esnasında bile bu iki cinsin birbirinden ayrı olmalarını isterdi? Eğer hayırlı bir tarafı olsaydı mümkün mü Allah Celle Celaluhu veya ve Vesselam bu ihtilatı haramlaştırsın? Faydası olsaydı her iki cins için kesinlikle Allah Celle Celaluhu ve Aleyhisselatü Vesselam, bu ihtilatı ne yapmazdı? haramlaştırmazdı. Ha demek ki bu iki cinsin bir arada oldukları an her iki cins içinde nedir? Zararlı olduğu için ve Allah Celle Celaluhu devamlı insanlar için zararlı olan şey ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yani Allah Celle Celaluhu domuzu yaratmış mesela. Bunu Bu domuzu yaratan kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Yılanı yaratan kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Ama bu iki hayvan Müslümanlar için zararlı olduğu için hem yılanın etini hem de domuzun etini İslam ümmetine haram kılmıştır. İnsan diyebilir ki mesela Ya madem ki bu haramdır, medem ki bu zararlıdır. Niçin Allah Celle Celaluhu yaratıyor? Allah Celle Celaluhu bu tür hayvanları yaratıyorsa onun bir hikmeti var. Hikmetiyle beraber o ne yapıyor? Diyor ki işte buna dokunmayacaksın, bundan yiyeceksin, bundan yiyemeyeceksin. Dolayısıyla bu iki cinsi yaratmışsa Allah Celle Celaluhu bu iki cins için en hayırlı olan şeyi tarif ettiği gibi en şerli olan şeyden ne yapmıştır? Tarif etmiştir. Dolayısıyla bu iki cinsin bir araya geldikleri zaman her iki cinsin de şerli olacağı şeylerden dolayı diyor ki bu iki cins birbirinden devamlı ne olacak? Devamlı birbirlerinden ayrı kalacaklar. İşte burada Ebün Uthemin Rahim Allah diyor ki bazı şahıslar bu tür şeyden kurtulmak istiyorlar ama kendilerine yediremiyorlar. Niçin? Örneğin adam daha önceden karışık oturuyordu. Sonra Allah onlara hidayet verdi. Ondan sonra bunlar birbirinden yani hanımını veya da çoluk çocuğunu bu tür ihtilattan alıkoymak istediği zaman yine yapamıyor. Niçin? Eğer herkes bizi konuşacak, işte şöyle falan filan nasıl olur, şudur budur derken adam gerçekten oturmak istemiyor, karışık olmak istemiyor. Ama maalesef şiddet geçmiş hayatı hep böyle şekilde geçtiği için adam yine ayrı oturamıyor ve ayrı kalamıyor. Biter mi tane soru alalım. için burada son verelim inşallah. 2 Rabbim celle celalühu ömür ve sıhhat verirse inşallah buna bu konuya devam edeceğiz. Sadallahü de <gülüyor> alem. Vesallallahu aleyhi ve sellem ve barik al Muhammed ve ala ali ve sahbihi Subhanak <Sessizlik> Allahumma ve hamdika shalla ve la ilaha illa entestagfiruka ve etubu ilek. Mikrofonlar alay. Afsesizler hocam. Dur gitmez. Gitmez. Senin mi tariftin? dokunulur mu hocam? Duyuluyor. He, absesiz korona dokunulur mu dokunmaz mı? Bu biz inşallah e, değinmiştik tahmin ediyorum. Veyahut da her değinmiştik. He, Taharet babında değinmiştik değil mi? Hı -hı. Bunu cuma günleri biz ders olarak yapmıştık. Yani sen müracaat etmek isteyen eğer o konu, o dersler hafız edilmişse orada şey yapabilir. Yüzü burada burada e, Kur'an'a abdestsiz sürülebilir mi? Veyahut da okunabilir mi, okunmaz mı? Alimler arasında ihtilaflıdır. Cumhur'un görüşüne göre e, abdestli, abdestsiz olan bir kişi e, Kur'an'ı eline alamayacağı gibi tamam mı? alamayacağı gibi e, elini de süremez. Cumhur. Heh, cumhur'a göre. veyahutta da hayızlı veyahut da cünüplü olan bir cünüplü olan kadın ve erkek veyahut otta hayızlı olan kadınlar Kur'an'ı süre, el sürebilirler mi veyahut okuyabilirler mi bilmez mi? Günde burada alimler ihtilafa düşmüşler. Çoğunluk kesinlikle cünüplü ve hayız olan kadın veya da cünüp olan erkek Kur'an'ı Ezber bile okuyamayacağı gibi elini Kur'an'a ne yapamaz süremez. Ancak alimler demişler ki Kur'an, Kur'an'ın etrafında tefsir varsa o tefsir Kur'an'dan daha çoksa, Allah'ın kelamından daha çok ise tefsir o zaman e, tefsir çoğunlukta olduğu için onu o tefsiri elde tutmakta bir beis olmadığını söylüyorlar. Bu yani cumhur alimlerin bir çoğunu bunu diyor ki bunda bir sakınca yoktur. Bazı alimler diyorlar ki hatta tefsir Kur'an'dan daha fazla olsa bile el sürmek caiz değildir veyahut da cünüplü veyahut da haizde olsa onu okuması veyahut da eline alması caiz değildir diyorlar. Ve burada özellikle İmam İmam, e, e, İmam Elbari Rahim'e bu çizgide olan alimler geçmişler işte bazı hadis alimleri diyorlar ki Buradaki taharet meselesi diyorlar yani ortak bir kelimedir. Ortak bir kelime olduğu için ey! Müslüman bir insan öldükten sonra ölümünden sonra nasıl ölümünden önce necis değilse ölümünden sonra da nedir? Necis değildir. Ve abdestsiz iken nasıl tahir ise abdestsiz olduktan sonra yine tahirdir. Cünüp iken cünüplükten önce nasıl tahir ise cünüplükten sonra yine o Müslüman erkek ve kadın yine tahir tahirdirler. Dolayısıyla buradaki taharet ortak bir kelimedir diyorlar. Yani %100 böyle Kur'an'dan veyahut da sünnetten cünüplü, hayızlı veyahut da abdestsiz olan bir kişinin Kur'an'a el sürmesi, el sürmesine dair böyle apaçık bir delil yoktur. Bir tane hadis var. O hadis zayıftır ancak bazı hadislerin şahadetiyle bu hadisin Delil olduğunu cumhur buna dayanarak diyorlar ki kesinlikle haramdır. İmam Elbani diyor ki haram değildir ancak mekruhtür diyor. Yani kişi kadın hayızlıdır. Yani takriben 7 gün bazı kadınlar, bazı kadınlar 10 gün, bazı kadınlar 15 gün bile olabilir. Artık kadının şeylerine bağlı, cinse bağlı. Yani mesela diyor ki bu kadın 15 gün boyu veyahut da 7 gün boyu hiç mi Allah'ı anmayacak? Hiç mi zikretmeyecek? Yani hayızlı oldu diye o anda hiç mi Allah'ın adını ağzına almayacak? ve Selam cünüp olduğu zaman örneğin tuvalete gidecek. Ve bundan önceki tuhalet babında dikkat ediyorsanız e, tuvalete girmeden önce bir dua var. Bu duanın başında da ne var? Besmele var. Diyor ki Bismillah. Besmele nedir? Kur'an-ı Kerim'den bir ayet değil midir? Cünüplü olduğu halde tuvalete gideceği zaman bu duayı yapıyorsa Bismillah diyorsa o zaman iken de bu besmeleyi söylemesinde bir beyz görmüyorsa o zaman besmele Kur'an'dan bir cüz biliyorsunuz sahih görüşe göre besmele bütün Kur'an'dan Kur'an'ın bütünlüğünden bir ayettir. İmam-ı Şafi'ye göre Fatiha'nın bütünlüğünden bir ayettir. Ey Fatiha'nın birinci ayetidir. Yine Şafi'lere göre yani her sürenin başında bir ayettir. Ama genelde Şafi'lerin ittifakı Fatiha'dan bir ayet. Cumhur'a göre Kur'an'ın bütünlüğünden bir ayettir. -mühim, ister Kur'an'ın bütünlüğünden bir ayet ister her süre başından bir ayet olsun. Madem ki o besmele bir ayettir. Ve Ali Satt ve Selam Cünüplüyken bunu söylüyorsa o zaman her Müslüman bunu söylemekte bir beys olmadığını İmam Elbani rahimullah bunu ifade ediyor. O zaman doğrusu en eftarı ve en eftalı kişi Cünüplüyken, Hayızlıyken, Efendim Abtesliyken en eftalı el sürmemektir. Ve buradaki en eftalı derken haramlık yönden değil, tamam mı? Hayırlıktan dolayı. Bu kime göre? Bazı alimlere göre. Cumhur'a göre kesinlikle haramdır. Ama diğer alimlere göre haram değil, mekruhtür. Ey tenzihen mekruhtür. Ve özellikle hanefiler bu tenzihen mekruh ile tahrimen mekruh meselesini devamlı kitaplarında öne sürüyorlar. Ha, o zaman bu cüz alimlere göre Kur'an'a el sürmek tenzihen mekruhtür. Ey helal olmakla beraber mekruhtür. En doğrusu almamaktır. Cumhur'a göre kesinlikle tahrimen mekruhtür. Tamam mı? Ve hangisinin daha doğru olduğu ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Dolayısıyla bir Müslüman elinden geldiği kadar abdestsiz Kur'an'ı eline almasın, elinden geldiği kadar veyahut da cünüp hayızlıken elinden geldiği kadar Kur'an'ı eline almasın ve zaruri olmadığı halde de Kur'an okumasın. Ancak Kur'an okumak istediği zaman veya el sürmek istediği zaman bu kısım alimlere göre bunda bir sakınca yoktur. Çünkü tenzihen mekruhtur. Ve burada... Kur'an'ın etrafındaki cilt Kur'an yazılı sayfalar değil, cilt Kur'an'dan mıdır? Yok Kur'an'dan değildir ama o Kur'an'ı ihtiva ettiği için Kur'an'dan sayılıyor artık. Zaman, ha, yani, Kur yani diyelim ki şu Evet Kur'an Kur yani değil. Bir şeydir bu değil mi? Kaptır, ama Kur'an bunu oluşturuyor. Yani Kur'an bunun muhtevası içerisinde. Diyelim ki bu kaplar yoksa ve sadece bu kağıtları tobi torbaya koymuş mesela. Tamam mı? O torbayı o torba bu Allah'ın kelamını ihtiva ettiği için o zaman o torbayı bu şekilde tutmak nedir? Caiz değildir. Bunlara göre, ey cumhur'a göre. Tamam mı? Ama diğer halimlere göre bir sakıncası yoktur. Abdestli olduğun zaman alıp Kur'an okumakta bir veis yoktur. Vallahi أعلم هاي أبستس. Vallahi yani en doğru görüş de budur. Allahu alem. Tamam mı? Ve veyahutta hayızlı bir kadın mesela Kadın hayızlıdır. bir hafta boyu hayızlıdır. Yani Kur'an okumak ister, Allah Allah'ın kelamını okumak ister ve özellikle burada söylediği Arabistan'da öğrenciler öğrenciler e, okullarda biliyorsunuz genelde Kur'an okunduğu için buradaki haneler diyorlar ki kızlara da kadınlara çünkü kadın Erke, e, öğretmen olabilir ve hayızlı olabilir. Öğrenci, kız öğrenci veyahut da kadın e, öğrenci olduğu için yani Kur'an'ı okumak isteyecek. Burada ayim diyorlar ki ya eldiven giysin veyahut da abasının kenarıyla şöyle Kur'an'ı tutsun. Deminki Naci kardeşin söylediği gibi. Eğer sen bir alim olarak Kur'an'ı şöyle bez parçasıyla tutup tutmaz tutmakta bir beis görmüyorsan o zaman böyle de tutmakta bir beis yoktur. Niçin? Çünkü bu engel değil ki aslında. Yani bu engel midir şimdi? Evet engel değildir. Yani e hocam, ben, niye ben e, eldiven giydiği mi? zaman bu Kur'an'ı eline aldığı zaman yani Bu aslında engel değil. Yine Kur'an'ı sen eline almış olursun. Hocam olan bir insan necis oluyor mu ki? İşte e o, necis mi o ki Kur'an'ı elde İşte necis. necis değildir diyoruz ya işte. İmam Elbani Allah bunu öne sürmek istiyor. Diyor ki insan her an için nedir? Tahirdir. Ve buradaki taharet meselesi diyor ki ortaktır. Yani necis değildir. Tamam mı? Ve biz bundan önceki derslerimizde dikkat ediyorsanız demiştik ki her necis haramdır ama, her, ama ancak her haram necis değildir. Ve insan öldükten sonra e, diriliğinde nasıl tahir ise öldükten sonra yine tahirdir. Bu ister e, Müslüman cesedi olsun ister gayrimuslimin cesedi olsun. İnsan öldükten sonra cesedi tahirdir. Ancak üzerinde bir necaset varsa o ayrı bir mesele. O zaman sahih görüşe göre, İmam Elbani'nin öne sürdüğüne göre diyor ki, e, hayzlı olan bir kadın veyahut da cünub olan bir kadın Kur'an okumak isterse okuyabilir. Ancak en efdalı okumamasıdır veyahut da eline tutmamasıdır. Cumhur'a göre haramdır, diğer alimlere göre caizdir. Vallahu alem kendimiz için dua ederken farz namazlarda ve namazın içinde mi dua edeceğiz? Yani dua yeri secdedir derken namazın içinde mi, kendimiz için mi dua edebilir miyiz? Evet. Aleyhisselatü Vesselam genelde e, genelde duaları namaz esnasında yapıyordu. Ancak yani bir e, yani bir şey olduğu zaman örneğin Müslümanlar arasında ve hatta Müslümanlar ile kafirler arasında bir hadise olduğu zaman ve vesselam ne yapıyordu? Nazile buna nazile diyorlar. Nazilelerde ellerini açar veyahut da cuma esnasında hutbe verdikten sonra veyahut da hutbe esnasında yağmur yağmadığı zaman bazı şahıslar geliyor. Ya Resulullah sen bizim için dua et işte yağmur yok şudur budur falan derken aleyhissalatü vesselam o an için ellerini açar dua ederdi. Bir de... Hz. Aişe ve sellem Kunut'ta dua ellerini açtı. Arafat'ta ellerini açmış dua etmiş. Bunun dışında bunun dışında Hz. ve sellem genelde ruku'da Hz. Aişe ve sellem Allah'a ne yapıyordu? Tazim ve tebric ediyordu. Sucutta ise ne yapıyordu Hz. Aişe ve sellem? Dua ediyordu. O zaman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 kişi e, okuduğu zaman Kur'an okumak niyetiyle değil dua niyetiyle okuması okuduğu için bunları sucudta okumakta bir beis yoktur. Çünkü yani Resul selam rükuda ve sucudta Kur'an'ın okunmasını kesinlikle yasaklıyor. Ama mesela İmam İbn Üseyin diyor ki Rabbena ve fil Bu ayeti okuduğu zaman diyor kişi sucudta okuduğu zaman bu diyor bunu Kur'an okumak niyetiyle mi bunu söylüyor yoksa dua etmek niyetiyle mi? Diyor ki kişi dua etmek niyetiyledir. Dua etmek niyetiyle olduğu için o zaman dua yaptığı zaman auzu billahi minişşeytanirracim demesine gerek yoktur. Çünkü bunu dua olarak kabul ediyor. Tamam mı? Ancak namazın dışında bir kişi Kur'an okumak istediği zaman auzu billahi minişşeytanirracim söylemesi nedir? Vaciptir. Ama bu dua olduğu için duada bunu ne yapmaz? İstihaze'yi getirmez. Ha o zaman bu Allah Rabbana fi fiddunya gibi ayetleri ve da Rabbana la tuzikulubena ba'ded heteytene ayetleri ve buna benzer birçok ayetler bunu sucutta okumakta bir beys yoktur diyor İbni Hüthemin ve buna bağlı bu çizgide olan alimler. İmam Elbani ile bu onun çizgisinde olan alimler de diyorlar ki hayır. Ayetler her ne kadar dua babından ise de kesinlikle sucutta okumak onları söylemek caiz değildir. Bunları e, namazın dışında söylemek. Eğer işte o zaman burada bu ihtilaf olduğu için, ihtilaf da müteber olduğu için burada en doğrusu sucutta ve da, ayetleri dua babında bile olsa söylememektir. O zaman ne yapar? Sünnetten olan hadis e, duaları aleyhisselatü vesselam'ın dilinden olan bazı duaları namaz esnasında ey sucutta veyahut da rükuda okumasında bir beysi yoktur. Şayet bunları da bilmiyorsa Arapça ne biliyorsa onları söyle. Arapça da bilmiyorsa Alimler diyorlar ki, Subhan ve Sura, kişinin dili ne ise kendi dili ile Sucutta dua etmekte bir beis yoktur. Özellikle Hanefiler fark, fark etmiyor. Özellikle Hanefiler, hatta İmam evet. Ebu Hanife rahimallah diyor ki, evet. Fatihayı bile diyor, kişi Farsça okumasında bir beis yoktur diyor. Yani Ebu Hanife rahimallah e, Fatihayı Farsça bile okumasında bir beis yoktur için çünkü ona göre Fatiha rükün değildir. Ona göre Fatiha rükün değildir. Ancak doğrusu Fatiha ondan sonra e, tekbirler, ondan sonra yani rükûa giderken, rükûdan kalkınca veya Pesucu'da secdeye giderken, secdeden kalkarken bu tür tekbirler ve Fatiha ve Yahutta sure bunlar kesinlikle Arapça olması şarttır. Ancak dualar Dualar kişi e, Arapça bilmiyorsa o zaman kendi diliyle ne yapar? Kendi diliyle sucutta dua etmekte bir beis yoktur. Şu olsun, son son. Olsun. Şu misin? Misin? En alttaki. E, unuttuğumuz bir şey var mı acaba? Bir hatırlat e, dua için ne demiştin? Dua ne dedi? Onu sildim hocam. Sildin sildim. mi? Evet. Aa. En alttaki soru. Önemli yani yani, yani e, en efdalı kişi sucuttayken kendi kendine dua etmesidir. Bir de kamet ile kamet ile ezan arasında Allah katında dualar müsteceaptır. Aleyhisselam ve selam diyor ki kamet ile ezan arasında dualar müsteceaptır. O zaman o anı dualar ile değerlendirin. Ondan sonra işte iftardan önce dua yine Allah katında dua müsteceaptır. Gece gece yarısından sonra yani gecede yapılacak olan dualar yine Allah katında müstecaptır. Kişi bu anları mesela geceye kalktığı zaman bu duaları ne yapar? Değerlendirir. Arafat'ta e, ve da Mekke'de e, Haram'da ve Medine'de Aleyhisselatü Vesselam Mescidinde olduğu anlarda ne yapar? Bu duaları değerlendirir. Yani dualar her an için yapılır ama bazen en daha bu her yerden çok daha hayırlı anları var. Sucutta, e, kametle ezan arasında Arafat'ta e, efendim oruçtan önce tam yani e, iftar esnasında iftarını açmadan önce veyahut da oruçlu olduğu anlar fecir namazı e, fecir şefaka attıktan tam Seyir güneş batıncaya kadar burada yapılan dualar Allah katında müstecaptır. O zaman bu şahıs veyahut da şahıslar e, bu en hayırlı anları ne yapar değerlendirir. Namazda, sucutta veyahut bu anları yapamıyorsa o zaman diğer anlarda da dua etmekte bir beis yoktur. Ama en hayırlısı bu dediğimiz anlarda. Ey sucutta ve e, oruçtan önce otta oruç oruçlu iken veya da Arafat'ta veyahut da kametle ezan arasında. Allahu Alem. Hocam, resmi olarak boşanmış ve yıllardır birbirinden ayrı yaşayan çiftlerde...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 şimdi Türkiye'de genelde Türkiye'de Türkiye'de birçok Müslüman belediye tarafından yapılan nikahın nikah olarak kabul etmiyorlar doğrusu nikah nikah icaba kabuldür. öyle değil mi İcaz kabul. Ey tabii ki e, İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre veli şart görmüyorlar. Cumhur'a göre veli şarttır. Ey velisiz yapılan nikah kesinlikle cinsi münasebet zina oluyor. Ama Türkiye'de maalesef şiddet şey bu şekilde yapıyorlar yani. Dolayısıyla belediye tarafından yapılan nikahlar çünkü devlet bunları tayin ettiği için ey bu belediyede bu Resmi nikah denen veya e, resmi e, resmi geçitleri he, yapmak için ne yapıyor? Tabi her evli olan kişi Türkiye'de nikah yaptıysa genelde bunlar yapılıyor. E, aynen cami imamının yaptığı nikah gibi. Orada belediye memuru kız geliyor, erkek geliyor, bir de kızın babası geliyor.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 Değil de yani kalben değil de diliyle sırf işte bu şeyden kurtulması için söylüyorsam o zaman talakı kastetmediğinden dolayı bu kadın ondan boş olmuyor. Allah. Dolayısıyla burada resmi kanallardan dolayı karısını boşayan bir erkek tamam mı? Eğer dediğimiz gibi bu talakı kastetmemişse sırf burada düzenin ee, Kanunları çerçevesi içerisinde veyahut da ondan kurtulmak için söylüyorsa o zaman şaran bu kadın ondan boşanmış olmuyor. Hocam, Ama gerçekten talakı kastediyorsa o zaman o kadın ondan boşuluyor. Hocam talakı, talakı isteyen kadındır, erkek değil. Kadın boşamak istiyor. Kadın erkeği boşamak istiyorsa evet. biliyorsunuz İslam şeriatında bir kadının erkeği boşaması hakkı değildir. Erkek kadınlara hakimdir. Erkekler kadınlara hakimdir. Kadınlar erkeklere değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu boşama hakkı erkeğe vermiş. Ancak bir yönden kadına boşama hakkı verebilir. Nasıl? O erkek şere'i yönden yapmış olduğu bazı şeyler şere'i yönden, şere'i yönden eğer gerçekten caiz değilse o zaman kadın kadı, kadıya gider ve kadıya bu kadın ile erkek arasında olan şeylerin e, şeran. Olmadığı, caiz olmadığı için kadı ne yapıyor? Erkek istemezse de kadı o kadını o erkekten boşatır. Örneğin erkek namaz kılmıyor mesela. Kadın namaz kılıyor. Daha önceden evlendikleri zaman kılıyordu sonra namazı terk etti. Burada şaran kadıya müracaat ettiği için özellikle hembeli fukahasına göre dese ki benim beyim namaz kılmıyor namaz kılmadığından dolayı ben boşamak istiyorum veyahut da boşanmak istiyorum o zaman kadın onu boşatır kadın diyemez ki işte bir erkeğin kadına bir iki talak işte sen talıksın falan gibi boşsun dediği gibi değil o kadına müracaat eder Türk kanunlarına göre tabi burada kadın yine yani beşeri kanunlarda bile kadın erkeğe diyemez ki işte sen boşsun yine ne yapıyor? yine Kanunlara müracaat ediyor ve kanunlara müracaat ettiği zaman bazı huylarından dolayı ondan boşanmak istiyorsa her ne kadar şer'an e, değilse de bu kanunlar çerçevesinde şer'an olduğu için kadın ne yapıyor? Kadı ne yapıyor? O kadını o erkekten boşuyor. ha O zaman o kadı ey, Türk kanunları çerçevesi içerisinde hareket eden belediye memuru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 Boşanabilmesi için bizzat erkek işte sen talıksın ve yok da sen boşsun demesi gerekiyor. Burada bir sefer, ise işte bir, iki, üç sen boşsun desin, ister bir sefer sen boşsun desin, bu bir seferdir. Bu bir sefer sayılır. Bir talka sayılır. Bu bir talka iddeti çıkıncaya kadar bu erkek buna müracaat ettiği zaman, tamam mı? İddeti çıkıncaya kadar, iddet ne kadardır? Üç aydır. Bu üç ay içerisinde erkek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 Kadın mesela erkek boşuyor veyahut da devlet boşatıyor. Tekrar bu yine ne olur? Bu ikinci talaka olur. İkinci boşama olur. Üçüncü boşamadan sonra ancak bambaşka bir erkekle evlendikten sonra o erkek o kadınla evlenebilir. Üçüncü talaktan sonra ne şar'an ne de kanunların yani beşeri kanunların nezarında o kadınla evlenemez. Dolayısıyla bu